Gebeliği engellemek için kordon bağlamak uygun mudur? Allah Teala insan hayatına kanun koydu. O kanun Hazreti Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Sonra insanlar evlenerek çoğaldılar. Bugüne kadar geldiler, kıyamete kadar bu şekilde gidecek. Burada erkekle kadın kendileri ne kadar çocuk istiyorlar o noktada onların bir iradesi olabilir. Tabii çocuğu yaratan Allah Teala'dır Yani kendileri bir takım korunma yollarına başvurabilirler. Fakat bu yollar insan fıtratını değiştirecek usuller olmamalı. Eğer fıtratı değiştiriyorsa yani kadın Anne olacak, rahmi var. Onun e, hamile kalmasına mani olacak bir müdahale söz konusu olursa, o zaman caiz olmaz. Böyle bir durum fıtrat Allah'illeti, fataren aleyha. Allah Teala'nın yarattığı bir fıtrat var ki, latibdiyleli halik illah. O fıtrat, onda değişme olmaz. İnsan ona müdahale olamaz. Şeytan müdahale olması için bir takım telkinlerde bulunur. وَلَا عَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ Allah. Fakat insana bu beden emanettir. Dolayısıyla kalıcı değişikliklere gidemez insanlar sağlık nedenleri dışında. E burada da bir kadın kalıcı olarak gebe kalmasına mani olan bir müdahaleye onay veremez. Erkek de veremez. İşte kordon bağlama vesaire ameliyeler. Bunlar kadının anne olmasına, tekrar bir daha anne olmasına, çocuk sahibi olmasına engel olan ameliyeler, tasarruflar olduğundan dolayı caiz olmaz. Ama onun dışında kendileri istiyor, işte beş tane çocukları var, daha olmasın diye bir takım farklı tedbirlere başvuruyorlarsa buna haram demez. Yani o noktada onlar tasarrufta bulunabilirler. Fakat kalıcı bir takım fıtratı değiştirecek ameliyeler olursa bunlar caiz olmaz. İşte kordon onlardan bir tanesidir yani onunla alakalı o ameliye o bağlamda değerlendirilir ve caiz değildir fakat işte kadın hamile kalırsa ölüm riski varsa onlar ayrı değerlendirilir o zaman elbette kadının sağlığını korumak için bir takım tedbirler alınabilir.